bir tabloya konu olabilecek güzellikteki bu dönemde yetişen güneyli bir centilmenden beklenen asaleti bir yana bırakarak, Doktor Keane'e doğru koşmaya başladı. ''Doktor diye seslendi. ''Ah Doktor Keane!'' Doktor onu duydu. Etrafına bakındı ve Bay Button ona doğru yaklaşırken duygusuz ifadeli yüzünde tuhaf bir bakışla bekledi. ''Ne oldu?'' diye sordu Bay Button, soluk soluğa koşuştururken.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 Dedi Bay Batın. Hemşire küçük bir çığlık attı. Ah elbette! Diye bağırdı kontrol edemediği bir ses tonuyla. Yukarı da hemen üst katta yukarı çıkın. Hemşire gitmesi gereken yöne işaret ederken soğuk terler içindeki Bay Batın sendeleyerek döndü ve ikinci kata çıkmaya başladı. Üst katta elinde bir kapla kendisine doğru yaklaşan bir hemşireye seslendi. Ben Bay Batın! Diyebildi güçlükle.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 çeşitli inilti seslerinin yükseldiği bir odaya vardılar. Aslında burası zaman içinde ağlama odası olarak bilinecekti. İçeriye girdiler. Peki, derken yutkundu Bay Batın. Benimki hangisi? İşte orada, dedi hemşire. Bay Batın'ın gözleri, hemşirenin parmağının işaret ettiği yönü izlediğinde, işte bunu gördü. Büyük, beyaz bir battaniyeye sarılı, çocuk karyolasına yarı yarıya sığabilmiş,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 Bunun yine de söylenecek en doğru şey olduğunu düşünüyordu. ''Tamam baba.'' Bunu bir evlada yakışacak saygının gülünç bir taklidi eşliğinde söylüyordu. ''Sen daha fazla yaşadın. En iyisini sen bilirsin. Sen ne dersen o olsun.'' Tıpkı daha önce de olduğu gibi baba sözcüğünü duymak Bay Batı'nın irkilmesine neden oldu. ''Acele et.'' ''Ediyorum baba.''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 Ve yalnız kaldığı zaman şüphesiz kendine daha rahatlatıcı eğlenceler buluyordu. Mesela Baybat'ın bir gün bir önceki hafta şimdiye kadar hiç içmediği kadar puro içmiş olduğunu fark etti. Bu durum birkaç gün sonra çocuk odasına ansızın girdiğinde odayı soluk mavi bir tumanla dolu ve Benjamini yüzünde suçlu bir ifadeyle yanan bir havana purosunu gizlemeye çalışırken bulduğu zaman açıklığa kavuştu.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 Zihinlerini epeyce yordular ve sonunda bebeğin büyük babasına benzediğini söylemek gibi zekice bir yol seçtiler. Bu da 70 yaşına gelen tüm erkeklerde ihtiyarlığın getirdiği durum nedeniyle inkar edilemezdi. Bay ve bayan Roger Batın bundan hoşnut kalmamışlar ve Benjamin'in büyük babası da aşağılandığını düşünerek çok öfkelenmişti. Benjamin hastaneden ayrıldıktan sonra hayatı olduğu gibi aldı.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 Baltimore'a giden trene sonunda bindiğinde başını pencereden çıkardı. Pişman olacaksınız diye bağırdı. Ha ha ha diye güldü üniversite öğrencileri. Bu Yel Koleji'nin şimdiye kadar yaptığı en büyük hataydı. 5. bölüm. 1880'e gelindiğinde Benjamin Bat'ın 20 yaşındaydı ve Roger Bat'ın ve Co. Toptan Hırdavatçı şirketinde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 Birlikte Paris'ten gelen en son val seçtiğinde piste doğru yürürken tüm kıskançlıkları ve endişeleri bir kar yağını gibi eriyip gitti. Büyülenmiş bir şekilde hayatın asıl şimdi başladığını hissediyordu. ''Siz ve ağabeyiniz bizimle aynı anda geldiniz değil mi?'' diye sordu Hildegard, parlak, mavi gökyüzünü andıran gözleriyle bakıyordu ona. Benjamin tereddüt içindeydi. Eğer onu babasının kardeşi sanıyorsa...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 40 yaş, anlatılması bir sigarayı bitirecek kadar uzun süren hikayelerin yaşı. 60. Ah, 60 yaş. 70'e çok yakın. Ama 50, olgun bir yaş. 50'yi seviyorum. 50. Benjamin harikulade bir yaş gibi göründü. O anda 50 yaşında olmayı arzuladı. Her zaman dediğim gibi diye devam etti Hildegard. 30 yaşında biriyle evlenip ona bakmaktansa 50 yaşında biriyle evlenip onun bana bakmasını tercih ederim.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 çevredeki 15 yaşlarında 3-4 erkek çocuğun arkadaşlığı dışında kendini yalnız hissetmeye başladı. Setmaydıs okuluna gitme fikri yeniden aklına geldi. "Hey," dedi bir gün Rosco'ya. "Hazırlık okuluna gitmek istediğimi sana kaç defa söyledim?" "Peki, git o zaman," diyerek kestirbattı Rosko. Bu konu ona çok tatsız geldiği için tartışmak bile istememişti. "Yalnız gidemem," dedi Benjamin çaresizce.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 İspanya-Amerika Savaşı gazisi gözlerinden öfke saçılarak ama ne yazık ki sürekli değişen soprano sesiyle nöbetçi askere yaklaştı. ''Kendine gel.'' diyerek etkili konuşmaya çalıştı. Soluk almak için durdu. Sonra birden askerin topuklarını birbirine vurduğunu ve silahını önüne alarak selam vaziyetine geçtiğini gördü. Benjamin...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 ve köşede beklemek zorunda kalmıştı ki o zaman ağladı. Ama çoğu zaman pencerelerinden içeriye gün ışığı dolan ve Bayan Beylinin nazik eliyle çorman saçlarını arada bir okşadığı bu neşe dolu odada keyifli saatler geçiriyordu. Rosco'nun oğlu bir yıl sonra birinci sınıfa geçmişti ama Benjamin anaokulunda kaldı. Çok mutluydu. Zaman zaman diğer çocuklar büyüünce ne yapacaklarından bahsettiklerinde.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 Aynı kelimeyi yüksek sesle tekrar tekrar söylüyordu. Aslan! Ara sıra nena yatakta zıplamasına izin veriyordu. Bu çok eğlenceliydi. Çünkü tam üzerine oturursan seni tekrar ayaklarının üstünde hoplatıyordu. Ve zıplarken uzun bir süre boyunca ah dersen çok komik bir ses çıkarıyordu. Şapka tarafından büyük bir baston alarak etraftaki sandalyelere ve masalara vurup ''Vur, vur'' diye bağırmaktan çok hoşlanıyordu. Evde insanlar olduğu zaman yaşlı bayanlar onu gıdıklıyor ki bu çok hoşuna gidiyordu. Genç bayanlar ise onu öpmeye çalışıyordu ki bu duruma mecburen katlanıyordu. Ve saat beşte uzun bir gün sona erdiğinde nena ile üst kata çıkıyor ve nena ona yulaf ezmesi ve yumuşak lapayı yiyeceklerden oluşan leziz yemeğini yediriyordu.